Ağabey Allah'ımın Şeytanı Rjim. Bismillah rahim Alhamdulillah Allah Ve Salat ve Selam. Ve Salat ve Selam. Ve Salat ve Selam. Allah Rabbı İlalemin. Ve Salat ve Selam. Allah Rabbı Onların hükümlerinin tanığı idik, hükümlerine şahitler idik. Peki hüküm verdiler nasıl hüküm verdiler ve ne oldu? Biraz sonra onu da izah etmeye çalışacağız. Diyor ki: "Fəfəhmnə ha Süleyman. Biz o meseleyi." Ve o mesele hakkında verilecek hükmü Süleyman'a kavrattık. Süleyman'ın kavramasını sağladık. Onu Süleyman iyice anladı. Onu Süleyman'a iyice anlattık. وَكُلَّنْ اَتَيْنَ ve وَعِلْمًا Bununla birlikte biz onların hepsine bir hikmet, yani doğru hüküm verme ve bir ilim verdik. Şimdi anlaşıldığı üzere Davut Aleyhisselam koyunların ekin sahibine verilmesini emrediyor. Böylelikle ekinler bitene kadar, eski haline gelene kadar koyunlardan istifade edecekti. Buna karşılık daha doğrusu e, koyunları Ekin sahibine Ekini de koyun sahibine verdi O da o ekini Düzeltecek eski haline Getirecekti Bu hükmü Alan davacılar Dışarı çıkınca Kapıda Süleyman Aleyhisselam ile Karşılaşıyorlar Süleyman Aleyhisselam Allah'ın Nebisi Allah'ın aranızda nasıl hüküm verdi diye sordu onlar da dediler ki koyunlar ekinin sahibine verilmesini emretti Süleyman Aleyhisselam hüküm galiba daha başka da olabilir diye cevap verdi haydi benimle beraber gelin diyor beraber Davud Aleyhisselam'ın huzuruna çıkıyorlar Ey Allah'ın Nebisi sen şu şekilde, şu şekilde hükmettin diyor. Ben ise her iki taraf için daha uygun olan bir hüküm vereyim diyor. Nasıl bir hüküm? Süleyman Aleyhisselam diyor ki, koyunları ekin sahibine ver, bu zaman zarfında o, koyunların sütlerinden yağlarından yünlerinden istifade etsin buna karşılık ekini de koyun sahibine ver o da bu arada tarlayı ekini eski haline getirinceye kadar çalışsın ekin koyunların ekine daldığı zamanki haline geri gelince o takdirde onların her biri yani ekin sahibi koyunları koyun sahibine öbürü de ekini ekin sahibine koyun sahibi koyunları sahibine yani ekin sahibinin elinde koyunlar vardı. Koyunları koyun sahibine teslim edecek. Öbürü de ekini öbür sahibine teslim edecek. Niçin? Çünkü bu zaman zarfında ekin sahibi Gelirden mahrum kalmış. O gelirin nereden telafisi yapılacak? Koyunlardan yapılacak. Bu arada hem koyunlara bakacak, hem de koyunların gelirinden, yakından, sütünden, yününden neyse istifade edecek. Öbürü ise, koyunlarından bu şekilde zaman zarfında mahrum kalmanın yanında, bir de ekini eski haline getirecek. Dolayısıyla temelli bir değiş tokuş, Mevzu zubais olmayacaktı. Belli bir süreliğine herkesin zararı telafi edilince herkes kendi malına yeniden sahip olacaktı. Davud Aleyhisselam gerçekten muvafık doğru bir hüküm verdin diye şey diyor. Allah senin anlayışını, kavrayışını sürekli kılsın diye dua ediyor. Ve netice itibariyle Davud Aleyhisselam kendi hükmünden vazgeçiyor. Süleyman Aleyhisselam'ın verdiği hükmü veriyor. Tabi İslam yargı hukuku açısından fıkıhta bu meselelerin bayağı ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiğini görüyoruz. Mesele içerisinde hakimin hükmü bir hakimin bir diğer hakimin hükmünü nakz etmesi meselesi var. Bugünkü işte hükümler temize gidiyor vesairedan işte biliyor ya bir buradan başlayalım buradan başlayalım hakimin içtihadını değiştirmesi halinde hükmünü geri alması ve tekrar aynı hakimin başka bir hüküm vermesi aynı mesele hakkında mümkün mü? konusuna varıncaya kadar fıkhi birçok yargı hukukuyla alakalı birçok mesele buradan ayrıntılı bir şekilde etraflı olarak anılıyor. Ayet-i Kerime'de bundan sonra gelen ibare çok önemli. وَكُلَّنْ اَاتَيْنَا ve ilme. Biz onların her birisine bir hikmet ve bir ilim verdik. Buradan da müçtehitlerin içtihatlarıyla alakalı değerlendirmeler çıkıyor. Cenab-ı Allah Burada her peygamberin, her bir peygamberin verdiği hüküm diğerinden ayrı olmakla birlikte ne yapıyor? Onu reddetmiyor. Her ikisini de, her birisine bir hüküm ve bir ilim verdik diyerek yüceltiyor. Dolayısıyla İslam müştehitleri ve alimleri arasında farklı kanaat savunan alim bile, Kendisinin kanaatinin aksini savunana ağır bir söz söylediği şöyle dursun. Ağır bir telmihte bir imada bulunduğu dahi İslam ilim tarihinde vakı değildir. <gülüyor> Niçin? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müçtehit içtihad edip isabet ederse iki ecir alır. İçtihar edip isabet ettiremezse bir ecir alır buyurmuştur. Çünkü müctehidin doğru hükmü bulma niyeti, çabası, uğraşı başlı başına salih bir ameldir. Salih bir ameldir. İlmi araştırma yapıyor. Fıkhi bir araştırma yapıyor. Ümmetin meselelerine çözüm arıyor. Sadece cahiller kendi kanaatlerine muhalif olan kanaatleri, delili nedir araştırıp incelemeden veya ne kıymeti vardır diye elinin tersiyle iterek başkalarının içtihadına tepeden bakarlar. Gerçekten ilim adamı olan bir kimse, başkasının delilini dinler, anlamaya çalışır. Onun hükmünün isabetli olabileceğini de hatırına getirmeye, ve meseleye o açıdan bakmaya çalışır. Niçin? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi hadisi ve ondan da önemlisi Cenab-ı Allah burada iki farklı içtihad ile alakalı olarak Süleyman'a biz onu kavrattık dediği halde her ikisine de bir, biz yine de bir ilim ve bir hüküm verdik diyor. Bir hikmet yani doğru hüküm verme imkan ve isabeti ve bir ilim verdik. Diyor. Dolayısıyla gerçekten ilim adamına yakışan, kendisine muhalif olan ilim adamını hırpalamak değil, onun da görüşünün kendi görüşü kadar isabetli olma olabilme ihtimalini düşünmesi, hesaba katması ve ona göre ifade yerindeyse onu e, küçümsemeye veya dışlamaya kalkışmaması İslam ilim, edep ve ahlakının bir gereğidir. Bizler ayrıca vesahharna ma'a Davud el cibal yüsbihna ve Allahu Akbar. Biz Davud ile birlikte dağları Müsahhar kıldık. Onlar onunla birlikte ve kuşlarla beraber tesbih ediyorlar. Davud Aleyhisselam tesbih ettikçe Yerden dağlar, gökten kuşlar ona katılıyor, iştirak ediyor. Onunla birlikte onlar da tesbihine katılıyorlar. <Gülüyor> Cenab-ı Allah bakın, yeri ve semayı ifade yerindeyse nasıl birbiriyle irtibatlandırıyor? Yerde, sağlam kazıkları andıran dağlar ve gökte yerinde durmayan kuşlar Davud Aleyhisselam'la birlikte tesbih ediyor. İşte mümin kainat ile böyle uyumludur. Kainat da gerçek müminle bu şekilde bu kadar barışıktır. Çünkü iman kainatı imar eder. Yalnız Müslümanların ve müminlerin hayatını değil yalnız ahiretimizi değil iman aynı zamanda kainatın da imarının anahtarıdır evet bu büyük bir mucizedir fakat unutmayalım ki onların mucize tarafı Davud Aleyhisselam'la birlikte zikretmeleridir yoksa esasen Kainat tümüyle Allah'ı zikreder. Ve in şeyin illa yusebbihu hamdi diyor. Onu hamdiyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Yani kainat mü'mindir, mü'min. Biz iman ettiğimiz ve imanın gereğini yerine getirdiğimiz zaman kainat ile uyumlu oluruz. İmanı bıraktığımız... İmana aykırı hareket ettiğimiz zaman da kainata ters düşeriz. Bugün kainatta gördüğümüz, tabiatta gördüğümüz bu dengesizliklerin sebebi beşeriyetin çoğunluğunun İslam'ın istediği manada iman etmemesinde yatar. Bunun sebebini orada aramak lazım. Beşeriyet iman eder imanın gerektirdiği şekilde hayatını şekillendirir ve kainat ile o tarzda alakasını kurarsa beşeriyet ile kainat beşerin tasarrufu ile kainat arasında bir çatışma meydana gelmez. Aksine bir örtüşme ortaya çıkar. Ve fa'ilin Biz bunları yapabilme güç ve kudretine sahip idik. Ve başka Ve'allemnâhu san'a telebûsillekum lituhsinekum min besikum Ve biz ona sizi savaşta birbirinize karşı gücünüzden koruması için ona zırh yapma sanatını öğretmiştik diyor. Davud Aleyhisselam'a kadar zırhlar tek parça plakalar halinde yapılırdı. Dolayısıyla hem ağır olur hem havalandırma hava alma imkanını bırakmaz hem de ciddi bir ...sıcaklık ve sıkıntı verirdi. Davud Aleyhisselam ise halkalar halinde zırh yapmayı insanlara öğretti. Allah'ın ona öğrettiği bu sanatı bu şekilde ve ondan sonra zırhlar hafifledi. Hafifledi. Efendim vücudun onları taşıması kolaylaştı ve böylelikle doğrudan doğruya o tek plaka zırhların önde bir plaka belki arkadan iki bir plaka iki plaka şeklindeki o zırhların insan vücuduna verdiği ağırlığı ve sıkıntıyı bu zırhlar hem de daha güçlü bir şekilde koruyacak şekilde hafif sıkıntı vermeyecek bir hale sokuyoruz. Niçin sizin gücünüzde gücünüze karşı yine sizi korumak için. Bakın Cenabı Allah burada iki savaşan tarafı birbiriniz diye bahsediyor. Söz konusu ediyor. Savaş insanlık tarihinde bir gerçektir. Bir gün gelir de savaşın ortadan kalkacağını kimse hayal etmez. Fakat savaşların bir hukuka ve bir adalete bağlı olarak yapılmasının yollarını aramak lazım. İslam da iki sebepten dolayı savaşır. Veya savaşı öngörür. Bir, İslam topraklarına ve Müslümanın şahsına, malına, ırzına, namusuna, mukaddesatına saldırılması. iki İslam davetinin beşeriyete ulaştırılma vazifesini Müslümanların yapmasına engel olunması. Ve bu engel eğer ancak savaşla kaldırılabiliyorsa bu engelin ortadan kaldırılmasıya kadar ümmetin gücü varsa savaşması. <Gülüyor> Ayet-i Kerime'nin ve benzeri buyrukların temas ettikleri önemli bir husus daha vardır. Davud Aleyhisselam bir peygamberdi. <Gülüyor> Cenab-ı Allah ona zırh yapmak gibi bir sanatı da öğretmeksizin onu düşmanlarına karşı muzaffer getirebilirdi. Hatta hiç silah kullanmasına hatta belki savaş Şa girmesine bile gerek kalmaksızın ona dilediği zaferleri, dilediği ülkelere egemen olmayı verebilirdi bu imkanı ona kazanın. Oysa Davud aleyhisselam bilhassa çevresindeki gayrimüslim birliklerle, topluluklarla vesaireyle o zamanın şartları içerisinde savaş yapması, ordular göndermesiyle tanınan ve bilinen bir peygamberdir. Ve bu peygambere Cenab-ı Allah zırh yapma sanatına varıncaya kadar ise silah sanayini öğretiyor. İslam alimleri müfessirler bu ayet-i kerimelerden özellikle Müslümanların cihatlarını sürdürmeleri ve devam ettirmeleri için gerekli şekilde sanayi sahibi olmalarını da geçmiş müfessirler de günümüz müfessirleri de. Bilhassa vurgulamışlardır. Çünkü Cenab-ı Allah'ın mucizeler halk etmesi, takdir buyurması ayrı bir şeydir. Sünnetullah'a uygun olayların cereyan etmesi ve ümmetin o, o sünnetle imtihan edilmesi ayrı bir şeydir. Cenab-ı Allah Enfal suresinde Müminlerle kafirler arasında güç dengesini anlatır. Sizden sabreden on mümin yüz kafire bedeldir diye bir denge koy, kuruyor. Bire on. Ondan sonra diyor ki şu anda diyor Allah sizdeki güçsüzlüğü bildi, yükünüzü hafifletti ve sizden yüz kişi sabreden yüz kişi 200 kişi, 200 kafire bedeldir diyor. Fukaha bundan şu hükmü çıkarıyor kısaca, ümmetin zayıflık halinde cihad edileceği vakit kafirler müminlerin gücünün iki katı bile olsa müminlerin savaşmaları gerekiyor. Cihad etmenin sebepleri varsa, eğer güçlü durumdaysalar On katı bile olsa onlara karşı savaşmaları icap ediyor. Şimdi biz ayet-i kerimenin burada zikrettiği bir kişi, iki kişi, on kişi. Burada birer fertten bahsediliyor. Doğru. Bir fert ve beraberinde taşıdığı güçtür bu. Çünkü hiç silahı olmayan, bineği olmayan bir kimse zaten cihada gitmekten muaftır. Hasta olan zaten cihada gitmekten muaftır. Bir mücahit kime denir? O zamanın şartları içerisinde, Kur'an'ın üzül döneminde atı, silahı, bineyi vesairesi olan, hatta suyu erzakı olan insana denilirdi. Öyle mi? Öyle. Günümüzde asker veya savaşçı veya mücahit kime denir? Karşısındaki gücün yarısına mı diyeceğiz? Onda birine mi diyeceğiz? Ne derseniz deyiniz. İsterseniz güçlü zamanlardaki mi? Ha. Haklı olarak bir kardeşimizin ifade ettiği gibi karşı tarafın on uçağı varsa senin bir uçağın olsun. On helikopteri varsa senin bir olsun. Şundan on tane roket atarı varsa senin üç, o bir tane olsun. Bu kadarcık olsun. O zaman senin silahın varlığından veya gücünün varlığından bahsedilir. Yoksa sırf kelle sayısıyla bire onla girdiğimiz zaman bizim bu muhakememiz ise cihadi ve askeri bir muhakeme olmaz. Yoksa o zaman ve e'iddu lehum mestatatum ayeti devreye girecektir. Onun gereğini önce yerine getireceksin. Evvela küffarın sahip olduğu gücün veya sana karşı savaşacak olanların sahip olduğu gücün onda birine sahip olmalısın en az. Bu yok. Ondan sonra ne olacak ben bilmiyorum. Fiili işgal tekrar ediyorum bu gibi konular geldiği zaman her zaman söylüyorum. Fiili işgalin fıkıhı tamamen ayrıdır. Çünkü o zaman ne olur? Diyelim ki bugünkü Filistin ve şey o zaman ne olur? Kişinin malı, canı vesairesi bize birebir işgal altındadır. Ona karşı savaşmak, savunma yapmak kaçınılmaz bir hale olur. İşte biz sizi diyor, birbirinize karşı kendinizi korumak için bunu öğrettik. Buradan bir sonuç daha çıkartıyoruz. Savaşın birçok yönü var. Silah açısından iki yönü var. Hücum silahları ve savunma silahları. Zırh bir savunma silahı. Kılıç ve mızrak, ok, bir saldırı silahıdır. Bu ikisi beraber olduğu zaman silahın varlığından bahsedilebilir. Değilse, askeri bakımdan konuşuyorum bildiğim kadarıyla silahın varlığından söz edilmez. Silah yok demektir. Sırf kendini savun. Savunacak silahın var. Sen ancak savunma savaşı yapabilirsin. Saldırı silahın yoksa sen savaşçı sayılmazsın. Veya savaşabilecek güce sahip bir ordu sayılmaz. Onun için Müslümanlar kısa vadeli hesaplar, kitaplar yerine. Bu ümmet kıyamete kadar baki kalacak bir ümmet, Ümmetin geleceğini bütün inceliğiyle düşünecek şekilde neslimizi ona göre yetiştirmek zorundayız. Tekrar ediyorum. Dünyada ilmi, siyaseti ve parayı kontrol eden dünyaya hakim olur. Değilse kendisi kontrol altındadır. Bugün ne ilim Müslümanların kontrolünde, cüz'i de olsa ne para ne de siyaset. Dolayısıyla... Dünyada bir güç sahibi olabilmek için en azından hatırı sayılır veya yeterli miktarda parayı, siyaseti ve ilmi kontrol altında tutmak lazım. İlim de bu iki üç hususun başını teşkil eder. İlmi kontrol edebildiğiniz zaman siyaseti... Ve parayı yönlendirmeniz kolaylaşır Bu böyledir Cenab-ı Allah ümmeti En büyük belamız olan Belalarımızın başında gelen En büyük düşmanımız olan Cehaletten bir an önce Bizleri kurtarsın İlim de sadece Tekrar ediyorum Şer'i hükümleri bilmekten ibaret değildir Kainatın her bir zerresiyle alakalı Alakalı hayatın her bir veçesiyle alakalı bilgi, Müslüman ümmetin yeterince sahip olması gereken bilgidir. Hiçbir tarafını ihmal edemeyiz. Buna dikkat edelim. Buna karşılık Cenab-ı Allah Süleyman Aleyhisselam'a neler vermişti? Acaba bu okuyacağımız ayet-i kerimeden siz de onu da düşünün bu arada. Hem beraber düşünelim. Belki de Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesi vasıtasıyla bizlerin ifadelerde ise havada uçan cisimler, araç gereçler üzerinde gerektiği gibi güç, imkan ve iktidar sahibi olmamız gerektiğine dair bir işaret var. O tarafa bir yönlendiriyor olabilir mi? Olabilir Allah Alem. Diyor ki: "Ve Süleyman <gülüyor> Rıh'a asıfte tejrii âmeri ile al-ardi lâti baraknafîha." Süleyman'a da hızlıca esen rüzgarı müsahhar kıldık, emrine verdik. Onun emriyle kendisini mübarek kıldığımız topraklara onu götürüyordu o rüzgarlar, götürüyordu. Şam toprakları olduğu söyleniyor. Mübarek kıldığımız, nereden hareket ediliyor? Berekne fihe ayeti. Belki şan toprakları en yakın menziliydi. En yakın menziliydi. Nerelere kadar gittiğini bilemiyoruz. Vakunna bi kulli şeyin alimin. Biz her şeyi çok iyi bilenlerdik. Göklerden başladık denizlerin dibine indik. Ve min eş-şeyatin men yagusun lehu. Şeytanlar arasından onun için denize dalanları da emrine verdik. Ve yaparlardı amelen dun ve şeytanlar onun dışında abeller işler de yapıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Mihrablar yani çok yüksek binalar yüksek timsaller yapıyorlardı pek büyük kocaman kazanlar yapıyorlardı demek ki Süleyman aleyhisselama Cenab-ı Allah öyle bir saltanat öyle bir mülk vermişti ki bunun bir ucu göklerde diğer ucu denizlerin diplerindeydi karada havada ve denizde hakimdi Süleyman aleyhisselam işte bir ülkenin Gerçek manada hakim olmasının da şartları bunlardır. Karada, denizde ve havada gücün olacak. Bunlar olmadan senin servetlerin de başkalarının elinde olur. Efendime söyleyeyim silahını da şunu da bunu da sen de yapmadığın zaman sanayinin olmadığı zaman, ilmin olmadığı zaman işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi su üstündeki çör çöp gibi olur. Gıfe'ü <gülüyor> seyl <gülüyor> sel üstündeki o çöp ve çöp ve kamarcıklar gıfe' odur. <gülüyor> Selin sükrüklediği o bir kabarıp bir patlayan bir kabarıp patlayan o küçük küçük kabarcıklar. Niye? Ne yerde hakimiyetin var ne gökte hakimiyetin var ne denizde hakimiyetin var. Ben düşündüğüm zamanki zannederim her mümin öyledir siz de öylesiniz. Vallahi iki milyar İslam ümmetinin maalesef insanın içi kanıyarak söylüyor 25 milyon Yahudi kadar bu dünyada ağırlığı olmaması Müslüman olarak bizi kahrediyor biz böyle olmamalıydık bu ümmete bu vaziyet yakışmaz bu ümmete Süleyman Aleyhisselam örneği o tek başınaydı Allahü Teala bu imkanları vermişti mucizeydi fakat ümmet olarak bizler en azından yaşadığımız coğrafyanın göklerini, karasını ve denizini kontrolümüz altında tutmak zorundayız. Yoksa bu ümmet şu anda olduğu gibi esir, mahkum ve oyuncak ümmet kalmaya devam edecektir. Bunun başka yolu yok. Benim gibilerden iş geçti. Fakat ne olur yeni nesli bu ideallerle yetiştirelim. Yeni nesil büyük düşünsün. Yurtta sulu, cihanda sulu. Palaavrasının hiçbir iş işe yaramadığı görüldü. Ümmet paramparça oldu, birbirine düştü. Allah'ın dininin hedeflerini hedef bilmek lazım. Allah'ın dininin vasıtalarını vasıta bilmek lazım. O vasıtalarla o dinin hedeflerine koşmak lazım. Bu din, dediğim gibi işte ayet-i kerimeler gördük. Bir Davud Aleyhisselam'dan okuduk, Süleyman Aleyhisselam'dan okuduk. Davut Aleyhisselam. Bu böyle. Eskiler de böyle demiş kardeş. Cenge hazır ol. İsterisen sulh-u salah. Bunun başka yolu yok. Ümmet neresiyle cenge hazırdır ki? Hiçbir şey yok. Vaka bu. Bu vakanın Sonunun bir şekilde Getirilmesi için Hepimize çok şey düşüyor Hepimize çok şey düşüyor Ama her birimiz Günlük meşgalesi içerisinde Maalesef Bir kozanın Kendi Örgüsü içerisinde Kalıp boğulması gibi Kendi hayatımız içerisinde Kalıp boğulup gidiyoruz Rabbim bizleri bu zor ve sıkıntılı halden kurtarsın inşallah. Ve künnâ lehum hafızîn Biz onların koruyucularıydık, bekçileriydik. Neler yapıp ettiklerini tek tek tespit eden kimseler Hafız ismi şerifiyle Cenab-ı Allah bu ümmeti her türlü kötülükten hafız siyanet eylesin. Her türlü başarıya ve mükemmelliğe muvaffak eylesin. Dünyada ve ahirette insanlar için çıkartılmış olan bu hayırlı ümmeti layık olduğu mertebeye inşallah en kısa zamanda tekrar yükselsin ve vardırsın. Diye bu gün için ve dolayısıyla ifade edeyse bu mevsim için bugün derslerimizi burada ...sona erdiriyoruz. İnşallah bundan sonra yeni mevsimde tekrar başlayacağız. Benim programım aslında gelecek hafta da ders yapmakta ama... ...burasında gelecek hafta itibariyle kermes yapılacağı için bugün son dersimiz oldu. İnşallah Rabbim ömür verir, imkan verir, şartlar el verirse kaldığımız yerden yani... Ee, Enbiya Suresi 83. Ayet-i Kerime'den itibaren devam edeceğiz inşallah. Subhane Rabbil İzzeti Hamma Yasifun ve selamun alel mursunin elhamdülillahi rabbil alemin cenab Allah müminleri birbirlerine sevdirsin aramızdaki ihtilafları sona erdirsin ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzerinde sabit eylesin dünyanın dört bir yanındaki her türlü başta Müslümanlar olmak üzere sıkıntılarımızı sona erdirsin. Aynı zamanda Müslümanların dışında fakat beşeriyetin zavallı evlatları olarak sıkıntı çeken çok kimseler de var. Cenab-ı Allah onlara da yardım eylesin. Müslümanlar olarak onlara yardımcı olmak şerefini de bizlere nasip eylesin. Çünkü yardım beklemek de büyük bir iştir. Yardıma vesile olmak da al Cenab-ı Allah'ın büyük bir lütfudur. Allahü Teala bizleri adaletinin İslam adaletinin onun adil-i mutlak ismi şerifinin tecelli etmesinde bizleri istihdam eylesin hizmetke arilesin. Subhan rabbike rabbil izzati Hamma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alamin el fatiha